Eski ahit, Aramice olan bazı bölümleri dışında, İbranice yazılmış 39 kitaptan meydana gelmiştir. Yahudiler bazı kitapları diğerleriyle birlikte kabul edip, bu sayıyı 24 veya 22 şeklinde belirtirler. Eski ahidin İbranicesi ile Grekçe tercümesi arasında metin farklılıkları bulunduğundan, Hristiyanların benimsediği Grekçe eski ahit, Yahudiler ve Protestanlarca kabul edilmemektedir. Eski Ahidi meydana getiren kitapların tamamı belirli bir dönemde yazıya aktarılmış olmayıp, Milattan önce 12. yüzyıldan Milattan sonra 1. yüzyıla kadarki süre içinde kaleme alınmıştır. Yahudilikte Tanah adı verilen kutsal kitapların listesinin hazırlanıp resmen kabul ve ilan edilmesi Milattan sonra 90-100 yıllarında toplanan Jamnia Sinodu'nda gerçekleşmiştir. Eski Ahit'in birinci ve en önemli bölümü olan Torah, Tevrat ve ihtiva ettiği beş kitap hakkında birazdan bilgi vereceğiz. Eski Ahit'in Nevim, Peygamberler adını taşıyan ikinci bölümü 21 kitaptan oluşmaktadır. Nevi'imin ilk grubunda, İsrail'in tarihini tesniyenin bıraktığı yerden Babil esaretine kadar devam ettiren Yeşu, Hakimler, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar ve 2. Krallar kitapları yer almaktadır. İkinci grubundaysa, yazar peygamberler diye isimlendirilen kişilerce yazıldığı kabul edilen ve kendi isimleriyle anılan şu bölümler yer almaktadır. İşaya, Yeremya, Hezekiel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Tısefanya, Haggay, Zekarya, Malaki. Eski ahidin Ketuvim, Kitaplar adını taşıyan üçüncü bölümünde ise şu kitaplar bulunmaktadır. Mezmurlar, Süleyman'ın Meselleri, Eyüp… Neşideler Neşidesi, Rut, Yeremya'nın Mersiyeleri, Vaiz, Eser Daniel, Ezra, Nehemia, Birinci Tarihler ve İkinci Tarihler Eski ahidin en önemli bölümü Toradır. İbrani dilinde kanun ve şeriat anlamına gelen Torah'ın Arapça söylenişi Tevrat'tır. Sonuna hareke verilmezse Tevrah şeklinde okunur. Tevrat, eski ahidin Tanah'ın beş kitabından oluştuğu için buna esfâr Hamse veya Grekçe ve Latince'de Pentateukus adı da verilmektedir. Yahudiler Tevrat'ı ifade etmek üzere Torah kelimesinin dışında başka isimler de kullanmışlardır. Bunların Türkçe karşılığı şöyledir. Musa'nın şeriatı Şeriat kitabı. Rabbin şeriatı. Rabbin şeriat kitabı. Musa'nın kitabı. Yahudilerde bir kitap veya yazıya onun ilk kelimesini isim olarak vermek adet olduğundan 5 kitaptan meydana gelen Tevrat'ın bu kitaplarını da ilk kelimeleriyle adlandırmışlardır. Fakat Tevrat'ı ilk defa Yunancaya çeviren mütercimler Kitapların muhtevalarına uygun isimler seçmişlerdir ki günümüzde yaygın olarak bilinen kitap başlıkları bu Grekçe isimlerin karşılığıdır. Bu isimlendirmeye göre, Tevrat'ın beş kitabı sırasıyla şunlardır. Tekvin, Huruç, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye… Tekvin kitabında yaratılış konusu ele alınır. Dünyanın başlangıcından, Hazreti Yusuf'un ölümüne kadar geçen dönemin olayları anlatılır. Kitap 50 baptan meydana gelmiştir. Çıkış, Huruç kitabı, İsrail oğullarının Hazreti Musa'nın öncülüğünde Mısır'dan çıkışlarını konu edindiği için bu isimle anılmıştır. Bu kitapta İsrail oğullarının tarihi verilirken özellikle şu konulara değinilmektedir. Hz. Musa'nın Sina Dağı'nda on emri içeren levhaları alışı, paskalya fısıh bayramı, mayasız ekmek haftası, ilk doğanların fidyesi, Hz. Musa aracılığıyla Tanrı ile İsrailoğulları arasında Sina Dağı'nda yapılan ahit ki buna ahit kanunu adı verilir ve ahdin şartları. Kitap kırk baptan meydana gelmiştir. Levililer kitabı, daha çok dini hükümler içermektedir. Bu kitapta, kurbanla ilgili hükümler, kahinlerin dini temizlikleri, giyimleri, yağ ile mesedilmeleri ve benzeri ruhbanlıkla ilgili hükümler, yenilmesi haram olan ve olmayan hayvanlar, doğum yapan kadının temizlenmesi, cinsel hayatla ilgili kurallar ve benzeri helal-haram hükümleri, kurbanın kanı, cinlere kurban kesmenin yasaklığı, kendileriyle evlenilmesi yasak kişiler, kutsal gün ve yıllar ve bunun gibi kutsallıkla ilgili hükümler yer almaktadır. Kitap, 26 baptan meydana gelmiştir. Sayılar kitabı, ilk bölümlerinde İsrail'in çöldeki nüfus sayımından bahsedildiği için bu adı almıştır. Bu kitapta, iki nüfus sayımından, Sina'dan ayrılış ve çöldeki hayattan, fethedilen edilen ve fethedilecek yerlerden söz edildiği gibi çeşitli dini hükümlere ve arzı mevutla ilgili bilgilere de yer verilmiştir. Kitap 36 baptan meydana gelmiştir. Tesniye kitabında Hz. Musa'nın kavmine hitabı ve son öğütleri, Hz. Musa'nın ölümüyle ilgili rivayetler, arzı mevutta uyulacak ve uygulanacak kanunlar ve hükümler gibi konular yer alır.